Ebu Hanife Hazretleri El Alim ve Müteallem isimli eserinde bu hususa değiniyor ve şöyle diyor. İmanuna imanuna imanil malaike. Bizim imanımız meleklerin imanı gibidir. Li enna amanna bi vahdaniyyetillahi taala ve rububiyyatihi ve ma jaa min Çünkü bizler Allah Teala'nın vahdaniyetine, rububiyetine iman ediyoruz. Onun katından gelmiş olan şeylere inanıyoruz. Ümitlime akerrat bihil meleike tıpkı meleklerin ikrar ettiği, iman ettiği gibi. Bu noktada aramızda bir farklılık yok. Vesaddakat bihil embiya ve'r rusul tıpkı peygamberlerin, nebi ve resullerin tasdik ettiği gibi biz de tasdik ediyoruz aynı şekilde, aynı hususları tasdik ediyoruz. Femenha huna imanuna mislu imanihim İşte bu noktada bizim imanımız onların imanı gibidir. Ve lahum ba'de zalike aleyna fedailu fi's-sevab iman ama peygamberlerin bu noktadan sonra bizden bir üstünlükleri vardır. O da iman dolayısıyla görecekleri karşılığın bizim göreceğimiz karşılıktan daha üstün olmasıdır. Ve cemai'l ibadat ve ibadetlerine karşılık verilecek olan mükafat bizimki gibi değildir. Ve huve zaidun ala usulil iman. İşte bu görülecek olan karşılık imanın asıllarına, temellerine ilave bir husustur. Lenne Allahu taala kema faddala hum bin nubuvati Allah Teala onları nasıl ki nübüvvet payesiyle insanlardan üstün kılmış, sıradan insanlardan faziletli kılmış. Kezelik faddala ibadetahum ve onların ibadetlerini ve alacakları sevapları da normal insanlarınkinden üstün kılmıştır. Ve hum umanu onlar Rahman olan Allah Teala'nın emin kullarıdır, elçileridir. La yudanihim ahadun minen nas fi ibadetihim ve khaufihim. Herhangi bir kimse ibadetlerinde, kulluklarında ve korkularında onların yanına bile yaklaşamaz. Ve hada يدل على أن أصل الإيمان لا يزيد ولا Bu gösterir ki imanın aslında bir ziyadeleşme veya bir noksanlık olmaz. Lian asluhu hu't tasdik bi jami' ma yecbu'l iman bihi. Çünkü imanın aslı iman edilmesi gereken hususların tamamını tasdik etmektir. وَذَلِكَ لَا يَحْتَمُلِ الزِّيَادَ وَالنُّقْسَانِ Bu ise eksiklik ya da fazlalık kabul etmez. İman edilecek hususlar neyse onlara iman edersiniz ya da etmezsiniz. Ettiğinizde mümin olursunuz, etmediğinizde kafir olursunuz. Ama mümin olan herkesin bunun devamında gelecek olan hususlar itibariyle birbirinden farklılığı vardır. İbadetlere verilen sevaplar, takva vesaire dolayısıyla. Aynı şekilde el-Fakül Ekber de İmam Ebu Hanife Hazretleri bu meseleye değiniyor ve diyor ki, ve imanu ehlil ardi ve sema ila yezidu veya yanqus yer ve gök ehlinin imanında bir ilave artış veya noksanlık olmaz bir ziyade veya noksan olmaz min cihetil mutmenibihi iman edilecek hususlar cihetinden ve يزيد و ينقص من جهه اليقين والتصديق اما يقين itibariyle imanda bir artma eksilme olur daha evvelde de bu bahse değinmiştik imanın aslında değil tesirinde kuvvetinde yakin derecesinde artma eksilme olur <gülüyor> vel mu'minuna mustavuna fil imani ve tevhid müminler iman ve tevhidde birbirine eşittir وَمُتَفَادِلُونَ fil amal amellerde ise aralarında fazilet ve derece farklılığı vardır. İmanın kul üzerindeki tesiri birbirinden farklıdır. Yakin derecesi birbirinden farklıdır. İman edilecek hususlar itibariyle bir farklılık yoktur. Hz. Ebubekir neye iman ediyorsa biz de ona iman ediyoruz. Onun iman ettiği bir şeye biz iman etmemiş olsak bizim imanımız geçersiz olur. Ama onun imanının yakın derecesi, kuvveti, etkisi bizimkinden daha farklı, yakinde imanın yakıninde bir farklılık var. Nitekim Bakara Suresinin 260. <gülüyor> ayetinde Hazreti İbrahim Rabbim bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun diye sorduğunda Cenab-ı Hak. İman etmedin mi benim ölüleri dirittiğime, iman etmedin mi, iman etmiyor musun buyurduğunda İbrahim aleyhisselam iman ediyorum fakat kalbim mutmain olsun diye. Demek ki iman başka bir şey, inan imanda itmi'nan başka bir şey. inansız iman var, inanlı iman var demek ki. İbrahim aleyhisselam imanının kuvvetinin yakin derecesinin artması için Cenab-ı Hakk'ın ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istiyor.